53R, Rize Haber ve Havadis sitesi köşe yazısı Malazgirt'in 954. Büyük Taarruzun 103. Yılı Kutlu Olsun Malazgirt'in 954. Büyük Taarruzun 103. Yılı Kutlu Olsun Başta Malazgirt Savaşımız olmak üzere tarihimizin öpöz Türk destanı olan zaferlerinden, Türk, Kürt, Arap gibi üç özneli ütopik ve gerçek dışı betimlemelerle bahsedenler, gerçekte kutlama yapmış olmamakta. Bütünleştirmecilik yerine bölücülük inşa ederek Bizans imparatoru Roman Diyojen gibi Anadolu'yu Türksüzleştirme sürecine başka bir boyutla destek vermektedirler. Bu türden dayanaksız hayallerle ileriye yönelik atılımlar tasarlamak, Türk milletini boşuna yormak, ufaltmak, yel değirmenleri üzerine saldırtılan Don Kişot haline sokmaktır. Gerçekleşmeyecek böyle kökten yalancı ve bize özden yabancı amaçlar için kimliğimizi oluşturmuş olan tarihi geçmişimiz çarpıtılamaz. Biz zaman zaman hortlayan anlamsız sözlerden dolayı bizim ortaya koymaktan çekinmeyeceğimiz tepkimizi çarpıtarak bize zembereği kurulmuş kuguklu saat gibi ırkçılık suçlaması yapacaklara cevap niyetine Yahya Kemal ile birlikte şöyle diyoruz. Irkın seni tarihine benzer yaratırken. Kaç fete çıkan tuğlar rüzgarlarla yarışmış. İkbaline aksettirebilsin diye çehren. Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış. Ben de beyanat toz dumanı içinde geçmişte olduğu gibi gene aynı duyarlılıkla bu duruma ayna tutmak istiyorum. Alparslan'da Atatürk'te. Anılmazsa Hata Türk'te, Doğudan batıdan Anadolu'yu. Alparslan fethetti, Atatürk tuttu. Saygıyla analım iki uluyu. Alparslan bozkurttu, Atatürk kuttu. Kimsenin yalnız ve yalnız Türk milletine ait olması gereken tarihi sevinçleri mirmalını çarçur eden hoyratlıkla yağmalatması, o zaferlerde katkısı olmayanları kutsaması, ortak kılması akıllıca bir tutum ve davranış değildir. Hayatı yalnızca din ekseninde anlayıp değerlendirmeye kalkışmak, hiçbir ideolojik zemini olmayan bir gayrettir. Kalı ki Cemil Meriç'in deyişiyle, her çeşit ideoloji, birey ve toplum beyinlerine, akıllarına giydirilmiş deli gömlekleridir. Birey ve toplum olarak aklımıza en fazla mukayyet olmamız gereken günlerden geçmekteyiz. Zira her vesileyle defalarca bilinçli yahut da fazanlıkla atılan taş, sözüm ona ürküttüğü kurbağaya değmemektedir. İnsan böyle zamanda Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu olmalı, Arif Nihat Asya kesilmelidir. Önüyalın Kılınç baş bu. Ardında Oğuzun 50 bin tu. Andırır Altay'dan kopan bir çığ. Budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Nerede unutulmuş zaferin 900. yılında yazılmış Malazgirt Marşı ve nerede o marştaki ruhu yaşayıp duyumsayan başbun izleyicileri? Nerede o yiğitler ki gür? Sesleri vadiyi bürür. Yürü dese dağlar yürür. Dur dese kalpler dururdu. Kopardılar ayı gökten. Pek bir dala astılar. Yurt dediler gölgesine. Ayaklarını bastılar. Benim dedemle beraber. Yazılı kalacak adım. Yıldızların söneceği. Güney yıldızlar sakladım. Zaferlerimizi yad ettiren, ruh ve gönlümüzü ülkü ve imanla doldurup doyuran böylesine büyük şairlerimize de selam olsun. Türk milletinin feraseti Bilge Kağan'da, akıllı cesareti Alparslan Han'da, ileri görüşlülüğü ve atılımcılığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te tecelli etmiştir. Yaşanmış Türk zaferlerini anarken yitiren bir millet olamayız, böyle yapmakla hiçbir doğru hedefe kılıç çalamayız. Türkmen başbu Alparslan Han ile Türkiye yaptığımız Anadolu'ya tekrar geldik, Atatürk ile tekrar gitmeyecek şekilde yeniden dişimiz, tırnağımız ve bütün uzuvlarımızla sarmaşık gibi tutunduk. Tanrı'nın nasıl ortağı yoksa, bu egemenlik hakkında da Türk olmayanların, Türk'üm diyemeyenlerin hiçbir ortaklığı bulunamaz. Biz atalarımızı anarak yaptıkları ile övünür, onlar gibi yeni başarılar elde etmek için kendimizde güç, iman ve ülkü yeşertiriz yaşasın Türk milleti kahrolsun şer şirketi bizi kendimizde övünebilecek başarılarıyla biz yapanlara selam olsun içerisinden yapısına kadar hiç unutulmayacak kahramanlarımızın özellikle Alparslanların Yavuzların Atatürklerin başbuların tinleri şad yerleri uçma olsun Bahattin Karagöz